1468, numaralı konu, Cündüb el-Beceli, ilim öğrenmek için Übey bin Kab'a gitmesi, evet, Cündüb bin Abdillah el-Beceli şöyle anlatıyor, ilim öğrenmek amacıyla Medine'ye geldim ve doğruca Hazreti Peygamber'in mescidine vardım, insanlar burada halka halka olmuş konuşuyordu, halkalardan her birine uğrayarak konuşmalarına kulak verdim, nihayet Beti Benzis olmuş, zayıf ve sanki yolculuktan yeni dönmüş gibi iki parçalı bir elbise giyen birisinin konuştuğu bir grubun yanındaydı. Geldim, Bu zat, Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki başımızdaki idareciler helak oldular ve ben onlar için üzülmüyorum, diyordu, yanılmıyorsam bu sözlerini birkaç kere de tekrar etti, yanına oturarak onun konuşmasını dinledim, kalkıp gittiğinde orada bulunanlara onun kim olduğunu sordum, Müslümanların efendisi Übey bin Kaptır, dediler, bunun üzerine kalkıp peşine takıldım, evine vardığımızda onun ve içindeki eşyaların da kendisi gibi perişan görünüşlü olduğunu gördüm, onun dünyadan elini eteği çekmiş zahit bir kişi olduğunu anladım, içeri girip selam verdiğimde selamımı alarak bana kim olduğumu sordu, Iraklı birisiyim, dedim, o zaman, öyleyse bana sonu gelmeyecek sorular sormak için geldin desene, dedi, onun bu sözleri üzerine çok öfkelendim, sonra da dizüstü çöküp kıbleye yöneldim ve ellerimi kaldırarak şunları söyledim, Allah'ım, bunları sana şikayet ediyorum, biz nafakamızdan keserek bunca masrafa giriyor, sonra kendimizi ve hayvanlarımızı yorarak ilim öğrenebilmek amacıyla buralara kadar geliyoruz, bunlarsa yüzlerini ekşiterek bize kırıcı ve hoş olmayan sözler söylüyorlar, bu sözlerimi işiten Übey bin kabağlamaya ve gönlümü alıp helallik dilemek için yalvarmaya başladı ve şöyle dedi, Allah sana hayırlar versin, ben böyle söylemek istememiştim, fakat sen yanlış anladın, sonra da sözlerine devam ederek şunları söyledi, Rabbim, sana söz veriyorum, eğer, gelecek cumaya kadar yaşayacak olursam hiç kimsenin kınamasından korkmaksızın Hazreti Peygamber'den dinlemiş olduğum sözleri Müslümanlara aktaracağım. Oradan ayrılarak gelecek Cuma gününü sabırsızlıkla beklemeye başladım. Perşembe günü bazı ihtiyaçlarımı karşılamak üzere dışarıya çıkmıştım. Bütün Medine sokaklarının insanlarla dolu olduğunu gördüm. Hangi sokağa girsem orada büyük bir kalabalıkla karşılaşıyordum. Merak ederek birilerine bu kalabalık da nedir? diye sordum. Galiba sen yabancısın dediler. Evet dediğimde de Müslümanların efendisi Übey bin Kab vefat etti dediler. Bunun üzerine İra'a geri döndüm, orada Ebu Musa ile karşılaştım ve ona Übey bin Kab'la aramızda geçenleri anlattım. Ebu Musa, eyvah, ne olurdu cumaya kadar hayatta kalsaydı da sen de söylediklerini bize tebliğ etmiş olsaydın, diye hayıflandı.